Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak ettirdiği mübarek geceleri hususuyla bu geceler arasında Kadir Gecesini hakkımızda vesile-i rahmet ve mağfiret eylesin. Talis bir niyetle faydalı düşüncelerle şu mübarek kubbenin altında toplandık. İstifade edelim. istifade edelim. His taatisinde bulunalım. <Gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın hakkımızdaki takdiratından müştereken istifade edelim. İzdahanın verdiği bir kısım huzursuzluklar olabilir. Yukarıda, aşağıda, mahşer kadar olmasa bile teşbihler mahşer gibi dense sezadır. Bu yerinde veya yerinde olmayan bir teveccühtür. Bu teveccüh Allah'a, Resulullah'a Kur'an'a dönüş olduğu sürece çok kazanır, çok şey elde ederiz. Ama bu izdihamda bir kısım huzursuzluklar da olabilir, caminin adabına muhalif hareket edilebilir, gereksiz yere konuşmalar olabilir, başkalarının huzuru ihlal edilebilir, sevap kazanalım derken günah da kazanmış olabiliriz. İbadet neşvesi içinde Rabbimize tevevcih ederek siz konuşan zişareye el uzatır, Medet resan olursanız, bir his tahisi olabilir, kalpler birbiriyle tanışabilir, hisler birbiriyle halleşebilir, birbirlerine bir şeyler verebilirler. Ama böyle bir bağ, böyle bir birleşme, bütünleşme olmazsa, siz ayrı vadide, ayrı şeylerin müzakeresiyle vaktinizi geçirirseniz, ben de hislerimin altında, tenimin altında kalır ezilirsem, mübarek kadir gecesini O'nun kadrine uygun ihya etmiş olamayız. İşin doğrusu ben bu kadar insanın gelmesini gönlümden hiçbir zaman arzu etmedim. Bir maslahat için defa asla size arz ettim. Günahlarına kefaret aramak isteyen bir adam edasıyla hayatının son demini evde geçirmemek için sizinle yüz yüze gelmeye karar verdim. Bunu nefsimin altında kalmadan iyi değerlendirmeyi düşünüyorum. Ve siz bana mede edin. Hiçbir gürültü olmasın. Çünkü hassasiyetim, duyarlılığım, tepemde bir sineğin uçmasına bile tahammül olmayacak kadar ileridir. Kadir gecesi, bir takdir gecesidir iyi teveccülere hakkın hakkımızda güzel takdirlerde bulunduğu bir gecedir kadir gecesi kadri bilinmesi gerekli olan bir gecedir iki üç asırdan beri bu toplum içinde kadri bilinmesi gerekli olan nice şeylerin kadri bilinmemiştir değerler ve tıstaslar alt üst olmuştur Büyük bir zatın değil gibi zulüm başına adalet külahını koymuş, adalet başka türlü gösterilmiş, hak başka şekilde gösterilmiş, nâhak başka şekilde gösterilmiş, ahlaksızlık ahlak gibi gösterilmiş ve ona hürriyet urbası giydirilmiş, her şey hasılı alt olmuş. İhtimal ki, başkalarının çok iyi değerlendirdiği, kadrini bildiği, kadir gecesi de Belli bir dönem, kadir naşinatların elinde kadri bilinmeden her sene bir kere geldi, geçti. İnsanlar onu bir ayın bir gününde aradılar. Aslında o, Ebu Hanife'nin noktayı nazarından bütün sene aranması gerekli olan bir geceydi. O bütün sene aranacaktı, ramazanın içinde mi dışında mı, sonra bir gece bir köşede kıstırılıp yakalanacaktı. Siz onu isterseniz bu gece sizin orucunuza göre Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi kıstırabilirdiniz bir yerde bir noktada. Ama o 27. geceye gelinceye kadar her geceyi kadir bilip, her geceye kadir havasıyla açılmak iktiza ederdi. Her geceye bir kere yelken açmak icap ederdi. Her gecenin sahillerini aramak icap ederdi. Her gece o gecenin işte biri geçtikten sonra Hakkın, semai dünyaya teveccüh buyurup, yok mu benim için kalkıp ibadet edecek, yok mu istifa edecek, yok mu bana teveccüh edecek, yok mu bana dua edecek dediği zaman ki diyor her gece, ''Lebbeyt ya Rabbi ben varım'' demiş, gecelerde, karanlık gecelerde aydınlık aramış ve nefsinden kaçmış hakkı aramış bedeninden kaçmış ruhu aramış, Allah'ı aramış, hakkın hoşnutluğunu aramış insan, Kadir gecesi kaçsa, senenin 365 gününde bir yerde saklanmak istese bile, Allah onu kut kus yakalar, onu her gece aramışların karşısına çıkarır. İsterse Ramazan'ın 27. gecesi çıkarır, isterse başka bir gece çıkarır. Önemli olan mesele, Gecenin kadrinin bilinmesi, ona karşı refah hissiyle inanan fertlerin gerilmesidir. Dilerim inşallah bu cemaat, daha büyük şeylere namzet olmaya hazırlanmış, soyunmuş bu cemaat. Kadir gecesinin kadrini bilmek için hazırlanmış, bugüne kadar şu köşe senin, bu köşe benim demiş, elli defa başka gecelerin kapılarını vurmuş, 50 defa başka gecelerin ışıklarına kafasını koymuş ve Ramazan'ın 27. gecesi son defa hakkın kapısının eşiğine başını koymak üzere camiye koşmuş büyük günker Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin caminin kubbesinin altında toplanmaya koşmuş his saatisi alışverişine girmiş Rabbim ciddi kazançla evlerimize dönmeye bizi muvaffak eylesin. Ama ben Kadir Gecesinin istidracı olarak size arz etmek istedim. Arz etmeyi planladığım mesele vazife şuuru meselesi veya vefa hissi meselesi. İslam'a karşı vefa hissiyle top dolu olma. İslami değerlere karşı vefa hissiyle top dolu olma canların uğrunda feda edildiği yüce hakikatlara karşı vefa hissiyle top dolu olma. Bütün peygamberlerin uğrunda can süperane mücadele verdikleri, bu can bu uğurda deyip o uğurda her şeylerini feda ettikleri bir yüce hakikata karşı vefa hissiyle top dolu olma. Veya diğer taraftan ele alalım, böyle bir meseleye karşı vazife şuuruyla ciddi bir metafizik gerilime geçme. Burada hemen tavsiye etmek isterim. Müminin metafizik gerilimi, sokağa dökülüp orada hadise çıkarma, anasih çıkarma demek değildir. Kendini aşmaya matuf bir metafizik gerilim. İçindeki perdeleri kaldırmak. Kalbinin derinliklerine inme, merdiven, merdiven. İçinin derinliklerine inme. Sırrını, varsa bir anatomik yapısı, onu keşfetmeye çalışma. Kafasını keşfetmeye çalışma. Akfasını keşfetmeye çalışma. Letaifinin derinliklerinde daima dolaşma. O böyle kendine doğru, aşağılara indiği sürece bir helazon nurdan bir helezon onu Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Miraçta dolaştığı helazonda dolaştıracaktır. O iki müklüm olup her meseleyi nefsinde çözmeye çalıştığı sürece Allah semanın yıldızlarını kaldırım taşları gibi ayaklarının altına verecek yürü kulum diyecektir. Metafizik gerilim budur. Onu benim öfkelerim halinde dışa bağırma, çağırma şeklinde icra ederseniz kaybetmiş olursunuz. <gülüyor> Evvela kendinizi keşfetmeden işe başlayarak ve sonra sizce ve herkeste ta Adem'le beraber mukaddes olduğu kabul edilen, tasdik edilen bizim için önemli değerler olarak ortaya atıldığı bütün peygamberlerce teslim edilen ve kabul edilen yüce hakikatlere karşı vefah hissiyle çok tekrar ettim, dop dolu olma. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمُ <gülüyor> الْجَنَّةِ Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi, nefislerini, canlarını, hislerini, hatta maddi, manevi, füyuzat hislerini karşılığında Cenab-ı Hakk'ın cemali ve cennet olan cennet mukabilinde Allah Kelle Celaluhu onlardan satın aldı, onlarda sattılar. Ciddi bir refah hissiyle Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi Allah uğrunda feda ettiler. Feda ettiler ki beka bulsun. Çünkü dünyada her şeyin encamı cansız cisimlerse çürüyüp toprağa karışmaktır. İnsansa kabirde sadeleşmiş kemikler halinde kendini boşluğa bırakmasıdır. Ama iman açısından, ruh açısından mesele öyle değildir. Onun için mümin, Allah'ın kendisine faniyat ve zailat adına verdiği her şeyi Allah yolunda kullanır ki onlar beka bulsunlar. Çünkü kendi elinde kalsa kendisi gibi her şey fena bulup gidecektir. En iyisi Allah'a satmak Kur'an'ın tabiriyle. Allah'a satıp, Ötelerde, ötelerin ötesinde, baki bir surette Allah'tan onları geriye alır. Rabbimin inayetine sığınarak, sizin samimiyetinizden istindad ederek, bu hususu şu mübarek gecede birkaç cümleyle arz sonra, mübarek gecenin hakkıdır deyip bir arzalda bulunmayı da düşünüyorum, vakit ve imkan müsait olursa. Değerli Müslümanlar, siz büyük şeylere talipsiniz. Büyük şeylere talipsiniz, şimdiye kadar bu şeye talip olan kimseler uğrunda çok büyük şeyleri feda etmişlerdir. Bir ev almak için bütün hayat boyu çalışırsınız. Ve bu evin bütün kıymeti o ev aldıktan sonra içinde beş sene mi on sene mi yaşama gibi kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmıştır. Bütün hayat boyu emekli olup emeklilikten maaş almak için çalışırsınız. Oysa ki ya emekliliğe ömrünüz erer ya da ermez. Erdikten sonra da 10 sene yaşar ve ölürsünüz. Bütün çalışma, çabalama, hatta hakkarıyorum diye sokaklara dökülme hepsi emekli olduktan sonra işte o 10 senelik dar bir zaman dilimine sıkıştırılmış basit, fani, değersiz bir hayat şimdi. Bir köle on senelik hürriyetini satın almak için bazen yirmi sene çalışır, fıkıh ifadesiyle kitabet bedeli öder. Kitabet bedeli öder ve hürriyetini alır efendisinden. Efendisi bana bin altın getirsen hürriyete kavuşturayım der. Bütün hayat boyu çalışır, çabalar bin altın tedarik eder, verir. Ya hürriyete kavuşmayı görür veya görmez. Ölür gider veya kalır, kalırsa on sene sonra yine ölür. Bütün bir hayat boyu çalışıp didinmenin karşılığı on senemedir rica ediyorum. Eğer bütün bir hayat boyu çalışıp didinme, uğraşma, ter dökmenin karşılığı on senelik mutlu bir hayat ise batsın öyle mutlu hayat yerin dibine. Batsın öyle bir hayat yerin dibine. İnsan ebede mevlusdur. Ondaki ebedi duygular ebedi için yaratılmıştır. İnsan ebedden ve ebedi zattan başka bir şeyle razı ve tatmin olmaz. İnsan ebedi saadet için, cennet sarayları için yaratılmıştır. Ve insan Allah'a mülakat olmak, Allah'a vasıl olmak için yaratılmıştır. Bunun bedeli nedir? Buna nasıl salip oldular? Ne ile bunu satın aldılar? enbiya bakalım Allah'ın salat ve selamı, insanlığın iftihar tablosu, bu onların üzerine olsun. Hazreti Nuh bu davaya, bu hakikata talip olurken, ciddi bir vefa hissiyle, ciddi bir vefa hissiyle mahmul bulunduğu halde, bu büyük hakikata talip olurken, sokaklarda sürüm sürümdü. قَالُوا innahu مَجْنُونَ diyorlardı. Vazducir, <gülüyor> Sakının bu adamdan! Mecnun diyorlardı. Deli diyorlardı. Başka bir ayette sefih dediklerini Kur'an'dan öğreniyoruz. Ve bir kısım rivayetlere nazaran boynuna ip takıyor veya ayağına ip bağlıyor sokaklarda sürüm sürüm süründürüyorlardı. Kur'an'ın ifadesiyle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaşadığını görüyoruz. Tevile aşık bazı tefsirciler bunun onun ümmetinin ömrü olduğu hususunu ondan istimbat ederler. İster öyle olsun, ister böyle olsun. Cumhur'a göre bu Hazreti Nuh'un ömrüdür. 900 senelik uzun bir ömür içinde, tarzı telaffilerin altında kalıp edilmeyin. Uzun bir ömür içinde Hazreti Nuh bir yüce şeye talip olmuş ve bunu çok pahalı olarak almaya talip olmuştur. Bütün ömrünün bütün günlerini, bütün senelerini, bütün aylarını, bütün haftalarını bu uğurta vermeye talip olmuş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu hakikata talip olmuş. Onu ateşler içinde yürüye yürüye, mancına konup ateşe atılarak aramış arkasına düşmüştür. Ateşlerden geçerek elde edilir o. Nemrudun mancınaına binerek elde edilir o. Sonra Allah onu berdü selam yapacak. Gül ve gülistan edecek ayrı davadır. Siz tereddüt etmeden hasrınallahu ve nimel vekil deyip göğüsleyeceksiniz. Hazreti Musa yurdunu yuvasını terk edip ciddi bir endişe ve telaş içinde medyen yolunu tutar. Senelerce yurdundan yuvasından uzak kalır. Bu meselenin pazarlığını yapar, bunun arkasına düşer, buna talip olur. Hz. Zekeriya başında testere döner bu meselenin arkasındayken. Seyyidine Hz. İsa ve onun sadık havarileri, kendileri için kurulan dar ağaçları ve çarmızların altında gözlerini pırpmadan hakisatı tebliğ ederler. Mesele pahalıdır derler. Bir taraftan kurulan çarmıhlar vardır. Bir taraftan kurulan darağaçları vardır. Bir taraftan da bu meseleyi göğüsleyen vefalı peygamber ve bu vefalı peygambere göğüs açan men ansar ilallah, nahme ansarullah diyen havariler vardır. Allah Resulü'nün Buhari'deki bir hadis-i şerifiyle her peygamberin havarisi yardımcısı vardır. Benim havarim de Sübeyir'dir buyurur. Hz. Mesih'in de havarileri vardır. Tereddüt etmeden en baştakinden en sonrakine kadar hepsi seve seve çarmıhta çarmaha gerilmeye göğüslerini germiş ve katlanmışlardır. Elverir ki Hz. Mesih onlardan hoşnut olsun. Allah onlardan hoşnut olsun. Hazreti Zekeriya'yı Testeren'in altına götürdükleri zaman, Tavuk-ül mesanet içinde bu işi görüştüyordu. Ve kainatın istihar kablosu. Çektiği anlatılması bile insanda ürperti hasıl edecek kadar büyük. İster şahsa adına, ister dininden ötürü, ister aile evradı adına, isterse cemaate adına. Kavmi kabilesi, hatta en yakın amcası, Hatta dünyanın büyük devletleri, Roma İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu, Gazzaniler, hepsi Allah Resulü'nün karşısına çıktılar. Herkes Medine'de bu bir avuç insanı tehdit ediyor. Hendek vakasında Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle alttan geldiler, üstten geldiler, önden geldiler, arkadan geldiler. <gülüyor> ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu üst üste değirmen taşlarının döndüğü bir noktada bu değirmen taşlarının arasından geçiriliyordu buğday gibi. Öğütülüyordu adeta. Değirmen taşları başında döndürülüyordu. Müsamerat-ül Ebrar kitabında Muhyiddin İbn Arabi, Hazreti Ebu Bekir'in mesajını Hazreti Übeyde'ye götürürken şu hususları bu arada götürüyor. Ali'ye söyle diyor. Deki ki Ali sen daha çocuktun, biz Allah Resuluna sahip çıkmıştık, ölümü göz önüne almadan hatta birkaç defa ölmeyi göz önüne almadan birine bir şey anlatmak mümkün değildi, dışarıya çıktığımız zaman içeriye girmeden emin değildik, içeriye girdiğimiz zaman da dışarıya çıkmadan emin değildik, bıçaklar gayz ile dileniyordu, kılıçlar başımızda hele onlar çiziyordu, Mızrakların ve okların sivri uçları bizi gösteriyordu. Biz Allah diyorduk. Ve bunlara katlanmadan birini Allah'ı anlatmak mümkün değildi. Yani sen o günlerde daha çocuktun. Senin hakkın bizce misellendir ama sen çocuktun. Bir at meselesine davet ederken, Ebu Bey de ümmetin eminiyle ona gönderdiği mesaj arasında bunları görüyor. Ve Allah Resulü'nün mübarek başında değirmen taşlağının nasıl döndüğüne şahit oluyoruz. Günde birkaç defa değirmen taşından geçiriliyor, öğütülen buğday gibi, öğütülen arıfa gibi geçiriliyor. Onlar bunlara katlanarak bu işe talip olmuşlardı. Ve bu işe katlanmadan onu elde etmekte de mümkün değildir nefsimizin fitne ve fesadına karşı, cismaniyetin baskısına karşı, bedeni hayatın baskısına karşı, beşerî kaprislerin baskısına karşı bütün bunlara katlandıktan sonra da dini, mübini, İslam'ı yaşama yaşadıktan sonra yaşadığımız başkalarına anlatma. Yaşamadan anlatma değil. Çünkü insan yaşadığı şeyi çok iyi bilir arzen ve çok iyi bilir, enine boyuna çok iyi bilir. Onun için anlatırken kemküm etmez, kendi hayatının destanını keser. Size bir evvelki sohbette bir hususu arz etmiş diktatınızı İsram'da bulunmuştum. Ümmeti Muhammed'in başında büyük bir bela ve felaket diyeceğim bir şey vardır. Velayet ve şayet başka velilere ait menkibelerle teselli olmak. Sen bana velayetini gösterebiliyor musun rica ederim? Velayet adına sen nerede olduğunu Allah aşkına bana, bana gösterebilir misin? Kaç geçenin ızdırap ve göz gözyaşları vardır seccadenin üzerinde? Kaç defa senin ayakların seccadeninden yukarıya kalktı? Kaç defa ümmeti Muhammed için inledin, ızdırap çektin? 10 senedir Afganistan'da mücadele eden senin kardeşlerin bir milyon öldü orada senin kardeşlerin. Pek çoğu itibariyle de Türk olan senin kardeşlerin. Bir milyona yakını da bir caminin önünde ben gördüm gözümle resmini çekmişler. Videoya almışlar. Çoğunun kolu çoğunun da bacağı yok canım çıksın. Kış geldiği zaman dağda ataşla seret üzerinde yatacaklar elbiseleri yok. Karınların doy doyuracak yiyecekleri yok. Bir kerecik olsun inledin mi? Dünyanın dört bir yanında aynı ızdırabı paylaşan senin din kardeşlerin, kardeşlerin. Bir gün onlar senin için inliyorlardı. Söz oraya geldiği için anlatacağım, Nedvi naklediyor. Çanakkale ve sırab Müslüman Türk tehdit edildiği dönemde Lahur'da ciddi bir toplantı yapıldı. Yığın yığın hay oraya koşuyordu. Müslüman Türk'ün imdadına yardım göndereceklerdi. Biz gönderdik veya göndermedik, Allah bilir yardım göndereceklerdi. <gülüyor> Toplanan toplanana sokaklarda yer kalmadı. Biraz evvelden anlatırken, mahşer dedim. İne atsanız yere düşmez. Mahşer mi mahşer bir topluluk meydana geldi. Hatipler güzel konuştular. İslam dünyasının tezezzül ve karsıntısından bahisler açtılar, destanlar tuttular. Kimisi dua ediyor, kimisi ağlıyor, kimisi el açıp yakarışa geçiyor, hatipler müessir konuşuyorlardı. Adeta her konuşma bir şiir gibi ruhlarda bir heyecan meydana getirmişti. Toplum bu şiire dem tutmaya başlamıştı ama bu şiirin kafasını koyacak, kafiyetini koyacak birisine ihtiyaç vardı. İşte bir aralık kalabalığa rağmen kalabalık kendisine yol verdiği bir ızrab insanının kürsüye doğru yaklaştığı görüldü. Bembeyaz urbaları içinde belli alemi İslam'ın ızrapıyla kaddi bükülmüş iki büslümdü. Kürsüye çıktı derin konuştu, ateşini bir dili vardı. Yanık türkülerden bahsediyordu. Meleği, semeği, velveleye verecek bir eza, bir ifade vardır. Müthiş konuştu. Antolojide icmalen bu şiir alınmıştır. Nazım halinde anlatır. Bu, Pakistan'la beraber doğmamıştı da, Pakistan insanının, Hindistan insanının, Trabluskart'ta Müslüman insanının, ve Çanakkale'de Türk insanının ızrabını dile getiren devrin büyük mütefekkiri, büyük şair Doktor Muhammed İkbal'di. Müthiş konuştu. Ve konuşmalarını şöyle noktalar. Topluluk, ben şu anda kendimi Resulullah'ın huzurunda görüyorum. Bana diyor ki Doktor İkbal, bana ne hediye getirdin? Ben de diyorum ki, Ey sultanlar sultanı, CEDA'nın sana ne hediye getirmesi bahis olabilir? Asırlar var ki sana takdim ettiğimiz, edeceğimiz bir hediye olmadı. Fakat sana elinde yarım bardak kan vardır. Sana öyle bir hediyeyle geldim ki, bu hediyeyi cennetlerin keviterleriyle dahi değiştirmem. Bu hediye, Çanakkale'de veya Kravluşlar'da Müslümanlara karşı saldıran, Müslümanların şehit kalıdır ya Resulallah. <Gülüyor> Doktor İkbal, böyle muhteşem bir meclise çağrılınca, Resul-i Ekrem'in mübarek, mübarek peris birisi, ruhu temsil edip karşısına çıkınca, arz-ı hal edip, ya eyhallazina amanu izaa najeytumur <Gülüşmeler> rasule faqaddimu beyne yadaynika jwaquf fatqa Ey insanlar peygamberlerle konuşmaya hazırlandığınız zaman hususi Sultan Enbiya'nın huzuruna çıkmaya hazırlandığınız zaman ona bir hediye takdim edin öyle çıkın. Bu ayet nasihle mensuplara göre mensuptur. Ama bir edep öğretiyor. Peygamber huzuruna çıktığınız zaman ya Resulallah şununla, şununla, şununla sana geldim. Dini nazis kıldım. Senin için elli defa öldüm. Hani Huzuru Risale-i Fena'yı da Akif'in anlattığı, şu gözlere sor ki günlerden beri bu gözler, bu çiftlikler, ulku gördü mü? Seni duyup ruhumda yaşadıktan sonra evladı yal artık gözüme görünmez oldum. Ve sonra da bir Allah deyip, Orada demir parmaklıklar önüne serili verin. Akif anlatıyor bunu da. Peygamberin huzuruna giderken hediye götürülür. Doktor İkbal bu hediyesini o devirde en şerefli hediye olan Müslüman Türkün kanı olarak bir bardağa koyup götürüyor. Muhalif, ben o sahanın kitbiri olarak da kendimi görmedim. Eğer Ruhanilerin toplandığı o mecliste şarsalardı ve kainatın iftar tablosu bana deseydi ki, Fethi bana ne ile geldin Diyecektim ki ben ya Rasulallah, sana günahına ağlamış kimselerin gözyaşlarıyla geldim. Günahına ağlamış insanların gözyaşlarıyla geldim. Kendi Kadir'ini bilen, Kadir Gecesinde kendi Kadir'ini bilen günahlarını ağlayacak ve onu onlarla yıkayacak. Evet yıllar var ki biz kainatın istihar tablosuna, ebedi rehberimize, aldatmaz önderimize takdim edeceğimiz bir şey olmamıştır. Son hediyesini Tanakkale şehitleri takdim ettiler. Allı galalı kanla güzel renklere boyanmış. Kan rengiyle boyası tam tonunu bulmuş. Benim gelinlerimin kızlarımın duaklarıyla Mehmetliğimin kanıyla son hediyesini takdim etmiş. Trablusgarp'ta son hediyesini takdim etmiş. Fakat o gün bugün yağmurlar yağmaz olmuş göller kurur olmuş, köprüler yıkılır olmuş, yollar perişan olur olmuş, petekler sönmüş, ballar kurumuş, arılar kaçmış, ortalığı kağıtlık sarmış, yiğitler ölmüş, er er kalmamış. Ve günahını ağlamış insanların gözyaşları var. Camiden çıkarken... Temessül eder karşınıza çıkarsa, evinize gittiğiniz zaman ruhaniyetini tehagül ederseniz ve lütfedip bu gece röyalağınızda sizin hayal dünyanıza kadem batarsa, kadem bastın gönül sahtına sultanım sefa geldin, sana bir bardak gözyaşı al deyin Resulullah'a onu verin sallallahu aleyhi ve sellem. Kadem bastın gönül tahtına, sultanım sefa geldim. Kadem bastın gönül tahtına, gönüllerimiz senin tahtındır. Senin tahtın bütün yeryüzüdür. Biz kutur ettik, her yere tahtını kuramadık. Ama sultana sultanlık gedaya gedalık. Bağışla bizi, bir imkan daha ver bize. Bir imkan daha ver ki dünyanın en kalanlık noktalarında senin için yeni tahtlar kuralım. Sarı ırk arasında, beyaz ırk arasında, esmer arasında, gönüllerimizi taht gibi yere serelim. Geçenler çiğnetsin geçsinler. Ama sonunda da sen gel, mübarek ayhanı bas, tutiyadır diye koklayalım burnumuza götürelim. Tutiyadır senin ayağının kozu. On dört asırdan beri onu hep Tühtiya diye kokladılar. Biz de kokluyoruz. Dün daha, dün denecek kadar yakın bir zaman içinde, bir metre mesafelik kübbene yaklaşınca, cennet toklarını gibi olsun. Sultanlar sultanı, sultanlar sultanı kölelerinden, boynu tasmalı bendelerinden, kapı kulu halayetinden, dolu dolu vefa bekliyoruz. Vefa! Pahalı şeylerin pahalı müşterilerini bekliyoruz. Alacağınız şeyler ucuzu elde edilmez. Şimdi siz, 20. asır 21. asra doğru kayarken, bir felaket asrının ve dilerim ikincisi saadet asrı olsun. İki asrı birbirine bağlayan talihli veya talihsiz cemaat. Ama ben talihli diyeceğim. Çünkü siz ona sahip çıkmaya başladınız. Şimdi siz Tufan peygamberi Hz. Nuh'un davasını sel aldığını görseniz Ele geçirdiğiniz bir yeykenme, tufan peygamberinin imdadına koşmayı düşünmez misiniz? Fezzekeme arz edeceğim, gökten yağan yağmurla, yerden fışkıran sularla, felaket felaket üstüne kabarıyor ve felaketler adeta telatüm-ü halinde, dalgalar dalgaları kırıyor. Büyük peygamber Hazreti Nuh tufan peygamberini tufanlar içinde sarsılırken görüyorsunuz. Rabbi inni mağlup. Vazducir vazgeçin diyenlere karşı o inliyor şöyle diyor. Rabbi inni mağlup. Ve Rabbi inni mağlup. Rabbi inni mağlup. Rabbi inni mağlup. Rabbi inni mağlup. رَبَّنَا اِنَّنَا مَغْلُوبُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا مَغْلُوبُونَ Fantasir Rabbi inni mağlup diyor Yenildim Allah'ım Yenik düştüm Allah'ım Fantasir Fantasir yardım et Elinize geçirdiğiniz yelkeni ve küreyi alıp imdadına koşmaz mısınız? Koşmayacak vefasız tanımıyorum. İbrahim'i Mancın'a yerleştirmişler. Hedeflerinde bir alev var gökleri yalıyor. Kilometrelerce uzağına yaklaşılamıyor. Teslimiyet insanı Mancın'ın üzerinde Hazrınallahu ve Nîmel Vekil diyor. Mancın'ın önüne atlayıp Şeytanların kurduğu o mancının kendini bozmayı düşünmez misiniz? İbrahim ateşe atılacak. Ve siz milleti Haliliye'densiniz, onun milletindensiniz. Hanifsiniz, Allah birdir demiştiniz. Peygamberler Sultanının dedesi Hazreti İbrahim, Peygamberlerin de Hazreti İbrahim, mancına konmuş ateşe atılıyor. Mancının kendini bozmak için bininiz birden kendinizi o mancının önüne atmaz mısınız? Şakiler, bir şakiyi kovalar gibi yüce bir peygamberi, Kur'an'da ölü lazım diye beşinin içini zikrediliyor, bunlardan bir tanesini adım adım takip ediyorlar. Ve bu davası uğruna muhakkakten bulunduğu yeri terk ediyor, medyana gidiyor. Asırlarca insanla ışık tutacak. Hz. Musa peygamber böyle sıkıştığı bir anda elinizde imkan olsa bütün güç ve kuvvetinize, firavunlara karşı koymayı düşünmez misiniz? Düşünmeyecek vicdanı tanımak istemiyorum. Öyle bir vicdan Allah da tanımak istemez. Öyle bir vicdanı Resulullah tanımak istemez. Öyle bir vicdan kadir neşinastır. Kadir alakası yoktur. Çünkü o kadir bilmez bir insandır. Ve maddeçiliğin ağır bastığı bir dönemde, ruh mesajıyla gelen, mana mesajıyla gelen, Hazreti Ruhullah, Hazreti Mesih, Allah Resulü'nün en son müjdecisi, bir şakı gibi evi dört bir yandan sarıldığı an onu kurtarmak size düşseydi havarilerinden daha ileri, Allah Resulü madem ben onlara herkesten daha yakınım diyor. Allah Resuluna yakın olan sizler Hz. Mesih uğrunda canınızı feda edip kendinizi onun kapısının önünü atmaz mıydınız? Atmayı düşünmez miydiniz? Hz. Zekeriya'yı dert edip götürüyorlar. Canın çıksın Halep'te adına yapılan camiyi gördüm. Ve kesildiği yere diktikleri sadece dikine bir taçı gördüm. Ah vefasızlık insanlık diye inledim, ah vefasız insanlık diye inledim testere ile ağaç, ağacı iki biçer bi gibi, ikiye bişmek üzere götürürken, testereyi başında oynatırken, Musab'ın Allah Resulü'nü korumak için sağ kolu sol kolu gittikten sonra, kalan boynunu, al kafir bir boynum kaldı o da senin olsun! Dediği gibi, Hz. Zekeriya uğruna boynunuzu uzatmaz mıydınız? Ve nihayet Resuller sultanı. Hz. Muhammed Mustafa, davası, şahsiyeti, ailesi, ailesi derken bir şey daha arz edeceğim, ailesi, onun ailesi benim de anam, anam, Aişe anam, ifbet abidesi Aişe anam, ifbetinden başka bir şey bilmemiş ifbeti. Ama bir gün bu iffete çamur atmışlar. Ve buna kanan Müslümanlar da olmuş. Derd o kadar büyümüş. Izrabı o kadar buğutlaşmış. O hale gelmiş ki, Nebi'nin kalbi çatlayacak hale gelmiş. Ve bir gün minberesi i ut buyurmuş. Benim bu işimi temizleyecek kimse yok mu? Demiş. Kendi kendime diyorum ki Allah Resulü. Ben olsaydım, atılırdım ileriye. Sen kim oluyorsun? Kıtmiri olamazsın. Sa'd ibn-i çoktan atıldı. Üseyd-i Nuhude'ye çoktan atıldı. Ben ya Resulallah dedi, dayandıkılacağım. Seni inciten insan düşünce, Evsten, Hazreç'ten kim olursa olsun, Alim Allah kafasını alırım ben onun. Ve Ayşe ızdırap içinde, yedi yaşında erkek olarak peygamberimizi tanımış. Kadınlığını hissettiği an erkek olarak efendimizi tanımış. Erkeklerin en güzelini, en manasını, en zerini tanımış. Başka erkek bilememiş. İffet onun için bir lötüs açılmamış gün. Böyle bir kadına iftiranın ne kadar ağır olduğunu göreceksiniz. Sizi böyle bir meselede Efendimizi kurtarmak, Ayşe validemizin ifletini kurtarmak, Hazreti Bekir'in hanesinden ızdırabı silip dışarıya çıkarmak, Umruman'ın sinesinden ızdırabı silip dışarıya çıkarmak, sahabinin kan ağlayan sinelerinden ızdırabı dışarıya çıkarmak için sizi böyle bir meclise çağırsalardı ne düşünürdünüz? Her şeyi bırakıp oraya koşmayı düşünmez miydiniz? Üst üste yığdığım bu sorulardan, size tevcih ettiğim bu sorulardan sonra size şunu arz edeceğim. Yaptığınız şeyin, bugün sahip çıkma mecburiyet ve mükellefiyetinde olduğunuz şeyin, yapmayı planladığınız şeylerden farkı nedir? Eğer Dava Hazreti Nuh davasıysa, Dava Hazreti İbrahim davasıysa, Dava Hazreti Musa davasıysa, Dava Hazreti Zekeriyya davasıysa, Dava hazreti Mesih davasıysa, dava hazreti Muhammed Mustafa davasıysa sallallahu aleyhi ve sellem. O uğurda yapacağınız şeylerin, onların yaptığı şeylerden farkı nedir? Siz böyle bir şey yapmaya namzet bulunuyorsunuz. Onun için size talihli dedim, Allah yaptırsın. Siz böyle bir şey yapmaya namzet bulunuyorsunuz, onun için size talihli dedim. Bu hurda ne verilse değer. Allah bize ne vermişse hepsini vermeye bizi hayışkar kılsın. Kalplerimizi yumuşatın ve şu asırda bestelenme bekleyen İslam şiirini bestelemeye bizi muvaffak kılsın. Veya şiiri yapılmış, kafiye bekleyen bu şiirin kafiyesini koymaya Rabbim bizi muvaffak kılsın. Sizin durumunuzda bir sahabi, İslam davası uğrunda, kendisinden lafa beklendiği an dolu dolu ile gerilen bir sahabi, belki ancak onu sıkıştırabileceğim. Bu sahabi Kur'an-ı Kerim'in bir yerde yaptığı işten dolayı kendisini takdir ettiği Ebu Akil'dir Antardan. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّع۪ينَ فِي السَّدَقَاتِ Sağda solda işçilik yapıp, ücretle hammallık yapıp, kazandığını getirip Allah Resuluna veren, al bunu Allah yolunda kullan diyen Ebu Akil'dir. Demek ki evinde verecek kadar şeye de sahip değil idi ki, ücretle çalışıyor, elde ediyor ve sonra getirip Allah Resuluna veriyor. Bu zat Hz. Ömer'in ifadesiyle ravi hadis İbni Ömer'dir. İbni Ömer meselenin izahını Hz. Ömer'e götürünce diyor ki oğlum o bütün hayatı boyunca şehadet kovaladı. Bedre çıkıyor bir kıyafıya savaşıyor ki eğer benimle cennete girme arasında perdeler, hailler şu adamların eliyle ölmekse bu cana minnet yok. Fakat eyhat Bedir'de ölümü bulamıyor, aradığı şehadeti bulamıyor, herkes sevinçle giderken Ebu Akil fevkalade mahzundur. Uhud ki orada çokları şahadet şerbetini içti, fakat Ebu Akil yine mahzun döner. Ahzapta bekler nasip olur mu diye, fakat o kadehi yine sunmazlar, o kader çok kutsi bir kaderdir. Düşünün ki, alem İslam'ın bütün ibadeti taatı bir yana, doktor İkbal yarım şişe kan dolduruyor. Bunu, başkasını değil sana ya Resulallah, diyor. İşte o bardağın içindeki kanı arıyor Ebu Akif. Nihayet yemamaya kadar sürdürüyor bunu. Tam gününü buldum, diyor. Bugün o gün ki, Kur'an ayaklar altına alınıyor. Bugün o günkü Kur'an'ın hafızlarından yetmiş kişi şehit oldu. Ebu Akil, bu günde eğer sen o bardağın içindeki kutsi şeyi içemezsen talihine ağla. Eğer bu tatlı günde sen onu içemezsen talihine ağla. Ciddi savaştı, ağır yara aldı ve bir kolu kopacak gibiydi, sadece kolunun bir etiyle duruyordu. Gavi hadis İbn Ömer kılıç 40 kılı kılı yaran adam. Ve arkasında da halifeyi ruyi zemin Hazreti Ömer var. Görümcüsü. Suriye Suriye çadıra getirdik. Ben başındayım diyor İbn Ömer. Üzerine bir bez örttük. Fakat dışta İslam saflarında yer yer çatlamalar oluyor. Sağa bir feryatlar duyuluyor söylüyor. Bir yerde Nesibenin feryadı duyuluyor. Çocuklarını kurban etmiş sıra bende diyor. Bir yerde Salim'in feryadı duyuluyor. O Salim ki Hazreti Ömer hayatta olsaydı yerime onu tavsiye ederdim. Bir yerde koca Ammar'ın sesi duyuluyor. Ben ki Allah önünde savaştım. Bugün kaçar mıyım diyor. Ve bir ses ortalığı belverede veriyor. i̇bn Ömer diyor ki ölüyor diye ben bekliyordum. Ebu Akin... Kılını dahi kıpırdatmayacak şekilde ölüyor diye bekliyordum. Birden çadırın önünden geçen bir sabinin dudaklarından süsret döküldü. Yâlel Ansar! Kârret enke kârret önleyin! Ey bozguna uğrayan Ansar! Hüneyn'de olduğu gibi toparlanın, yeniden hücuba geçin! Bezin altındaki Ebu Akil bire hoşladı diyor. Korkladı kaçıyor gitme öleceksin dedim. Duymuyor musun beni çağırıyorlar dedi. Ansar dediler. Ben ansari ilallah. Hazreti Mesih men ansari ilallah. Allah'a gider yolda yardımcıların kimdir? Onlar men ansarullah. Allah'ın yardımcıları bizleriz dediler. Ya lel ansar. Ya ansar dediler ansar yetişin yetişin yardım günüdür. Tulumdan al yetişimde de yangın var. Resulullah'ın bayrağı dalgalanıyor yangın var. Devrilecek yangın var. Namı celili Muhammed'i sarsıntı da yangın var. Kur'an sarsıntı yangın var. Yalelansar. ansar ya lan kendinizi ansar yerine koyun. Ya lan kerreten çökertüneyin. Duymuyor musun bizi çağırıyor? Kolunun kendisine iliştiğini gördü bir aralık. Kılıcının solunu aldı. Ayağıyla koluna bastı, kopardı. Ya Allah! Düşman dağılıyordu. Düşman dağılıyor o koşuyordu. Ben de arkadan onu takip ediyordum. Ama bu dev devrildi. Doktor İhval'in şişesine kan gönderiyordu. Tartılan felz olan İslam'a kan gönderiyordu. Ölümü şüreklere kan gönderiyordu, yaşarmayan gözlere derman gönderiyordu. Devrildi koca şehit. Devrildi gittim ama kütükle doğranmış et gibi tanımak mümkün değil. Dudakları hala kıpır diyordu, ama ne mahzul ne tasalı. Bütün bir mevsimin bulutları yüzünde teraküm etmiş gibi, ya saflarımız dağıldıysa, ya cephe yıkıldıysa, ya Hazreti Muhammed'in ordusu bozulduysa diyen, bütün bulutlar yüzünde teraküm etmiş gibi, yanına sokuldum. O bir iki seslendim, hiç ses vermiyordu, Ses verecek hali de yoktu. Sonra dedim ki ebşir ya Ebu Akil, fe inna adu kat kutil. Müjdeler olsun Ebu Akil, Allah düşmanı öldürüldü. Bulutlar birdenbire zahir oldu. Tebessüm ediyordu ve parmanı kaldırıyordu. Bunu demeden, bunu duymadan olmasaydı bu ölüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Senin de ruhun şad olsun aziz şehir. Aziz şair, büyük insan, mahzun yaşadın, mahzun gittin, destanımızı yazdın, bu günleri görmedin. Bir istiklal marşı yazdın felaketli günlerimizde, camileriyle balet dolduran senin neslini, asımın neslini görseydin, Herhalde başka türlü destek Senin de sen ruhun şad olsun. Kadir gecesinden Allah Celle Celaluhu senin defterine de bol bol ataya ve behaya da bulunsun. Vefa hissi. Allah size verdiği şeyleri, ötede size vereceği şeyler karşılığında sizden satın almak istiyor var mı mübalaam Kur'an Kur diyor İnna Allah eştirâ minel ve ve yaka paça inandığı hak ve hakikat adına yaka paça lif alabildiğine canlı Vurulmuş onunla Metafizik geriliminden kendisini unutmuş Ömer bin Abdülaziz'in karşısına bir gün birisi çıkar o büyük halife ona der ki sen kimlerdensin uzun boylu nazımla kendisini anlatır ben o adamın torunuyum ki der kimin torunusun sen Yermuk'a gidelim ey müminlerin emiri Yermuk'a gidelim saplar arasında dolaşırken ...Habbâş İbni Kays isminde birisi karşısına çıkacaktır. Ölüm kalım mücadelesi. Halid'in mücadelesi. Hayır, Tevhid'in küfürle mücadelesi. Hakk'ın batılla mücadelesi. Resulullah'ın şeytanla mücadelesi. Sabahtan akşama kadar kılıç, kama, mızrak, ok... Yiğitler yüreklerini gererler. İbni Hişamlar, İklimeler, daha yüzlerce kütükte doğranır gibi doğranırlar. Bu yiğitler arasında birisi vardır. Atının üzerinde yerini değiştirmeden, yer ve değiştirmeden bugün düşmana karşı savaşan adama kılıç verecek yok mu? Diyorlar ki elinde o gün yirmi tane mi kılıç kırıldı bilemiyorum Sağdan soldan ona al habbaş diyorlar. Yeni kılıç kırılıyor al habbaş diyorlar. Düşman safları bozulurken, kaçarken... ...bir ayalık aralık attan ineyim diyor. Canım çıksın kaç saat evvel... ...ayağı bir kılıç darbesiyle kopmuş farkında değil. Attan inerken tepe taklak diyor. Ömer bin Abdulaziz'in karşısında ey pe peygamberin halifesi müminlerin emiri ben o zatın torunuyum ki yermişta bilmem hangi saat ayağı kesildi ancak hastanın erken farkına vardım metafizik gerilimin derinliğini görüyor musunuz içle hakka hakikata açılmanın derinliğini görüyor musunuz yüce mesaj o gün onlardan onu bekliyordu Yüce mesaj, bu hasbi, bu diğergam insanları bekliyor. Siz Allah Resulü yolunda, Kur'an yolunda, hak ve hakikat yolunda bunların hepsini göğüslemeye namzet ve hazır görünüyorsunuz. Rabbim iradelerinize fer versin, kalplerinize kuvvet versin. Sizi başlattığınız şu bezmi, şu yeni demi, yeni devranı tamamlamaya muvaffak kılsın. Muhabbet fedailerini, solukları sevgi olan fedaileri dünyanın dört bir yanına ulaştırsın. Dünyanın dört bir yanını muhabbetle terfirat etsin. Vakit geçti. Ben üç dört konuşma içinde kulak tırmalı için ses, eda ve havamla sizi çok rahatsız ettiğim kanaatindeyim. Rabbimden de özür dileme mecburiyetindeyim. Vakti 4-5 dakika içeriye girmiş olacağım. Ama size rica edeceğim. Mücrim Kitmir ellerini kaldırıp Rabbisine kendi günahlarını nazar alarak tazaru'da bulunurken siz de onunla beraber Ümmeti Muhammed'in geleceği adına onun bir çare dualarını amin deyin. Amin deyin dir amin diyenin amin demesine göre Cenab-ı Hakk'ın büyük kutupta bulunacağına inanıyorum. Amin. Amin ya rahimin. Auzu billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu vesselamu ala seyidina ve senedina ve şefiğe zonubina ve maulana Muhammedin, ﷺ ve alla ikvanihin al-nabiyin ve al-musallimin ve alla al-malaikat al-muqarrabin ve alla ibadet al-talihin, min ahl al ve aradin Ya sen var etmeseydin var olamazdık. Sen şuur vermeseydin bir şey düşünemez bir şey bulamazdık. Sen hidayete erdirmeseydin biz hidayeti tanıyamazdık. Bizi hidayete erdirdin. Erdirdiğin hidayeti kemale erdirmeye bizleri muvaffak eylem. Kalplerimizi imanla payidar eyledin. Amin. Bu imanı son noktaya ulaştırmanı istiyor, diliyor ve dileniyoruz. Boynumuzu büküp belimizi kırıyor senin karşında kemerbeste yuvudiyet içinde bu imanı ikmal etmen istiyoruz, imanlarımızı ikmal eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilah alemin ve ya ekremel ekremin, Habibi adibin Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce salat ve selamınızı iblaa buyur. O buyuruyor ki, bana edilen selat selamları bana haber verirler. selat selam gelince bana ben de ve aleykumusselam, وَاَلَيْكُمُ vesselam derim. Şu mübarek gecede, seslerin, solukların hızlı hızlı hareket ettiği, her şeyin ruhanileştiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir şeyler beklediği, ümmeti adına ümmetinden bir şeyler beklediği, şu dakikalarda, şu saatlerde, şu günlerde ve şu mübarek gecede, şu nurlu topluluk arasında, şu samimi kalkmış eller arasında, bir şeyler beklediği heyramda salatu selamımızı edafen mudafe haline getirerek ruh-i seyyidül enamı bundan haberdar eyle. Amin. Haberdar eyle biz assalatu vesselam aleyke ya Resulallah diyoruz. O da ve aleyküm selam desin. 14 asır evvel kardeşlerime selam dediği gibi. Şimdi de bize selam göndersin. Selam emniyet dilesin. Selam ve emniyette olalım. Ya ilahelalemin veya ya ekremel ekremin. değişik devirlerde senin mübarek adı cemilini bayraklaştırıp ufuk-ı alemde çeşitli milletler dolaştırmışlardır. Arabından Acemine, Acem'inden başka milletine kadar. Fakat bu millet, içinde bulunduğumuz bu neçif millet tam 9 asır on asır senin mübarek adını bayraklaştırdı. Dünyanın dört bir yanında dolaştırdı. İçten ve dıştan vurulacağı, bir ceylan gibi yıkılıp yaralanıp yıkılacağına kadar da karakolu terk etmedi, cebeyi terk etmedi. Senin adına sahip çıktı, Peygamberin adına sahip çıktı. Şimdi o içten dıştan düşmanlar yine ona hançer hançer üstüne, ok ok üstüne yaralıyorlar. Sen bu yaralı ceylanı yeniden ayağa kaldır Allah'ım. Batı cephesinde senin dininin son karakolu olan bu Türk karakolunu başkalarına işgal ettirme Allah'ım! <Gülüyor> Türk-İslam karakolunu başkalarına işgal ettirme Allah'ım! <Gülüyor> bu millet Çanakkale'de, Trabluskarp'ta karakolu korumanın hakkını verdi zannediyorum. Sana karşı söz söylemek terbiyesizliktir. Söz sultanın yanında atılan taşlar baş yarar. Senin gül bahçen yanında dikenden bahsediyorum, senin bülbüllerinin yanında saksı sesiyle sana yaklaşıyorum. Ama ne eliyim kalim budur. Bundan ileri bir maayete bir varlığa sahip değilim. Benim dediğim şeylere bakma ya Rabbi. Şu sandaşın da hiç kıran, hiç kırıkta düğümlenen insanların hiç kırıklarını dua kabul buyur. Onları dua yerine koy ve ben biraz evren Onların bu hıçkırıklarını bir bardak içine mukaddes şehit kanı gibi yerleştirip sana, senin Habibi ediline takdim etmeyi düşünmüştüm. Onu sana takdim ediyor ve onun altında ellerimi uzatıyor, mücrim ellerime ve kirli nasiyeme bakmadan şu şerefli millete muhtaç olduğu şeyleri lütfetmeni diliyoruz. Bizi mahrum eyleme Allahım, biddarından mahrum eyleme Allahım, nutundan mahrum eyleme Allahım. <gülüyor> ya ilahül Alemin. Ya Ekrem'le Ekrem'in... İkler gibi liyakatlerini göstermeye hazır görünüyorlar. İkler gibi yürekler yumuşak görünüyor. İkler gibi heyecanları dolu görünüyor. İkler gibi vefayla dolu görünüyor. Bu dop dolu cemaate... Dolulara yaptırdığın işi yaptır Allah'ım. Senden başkasının karşısında eğilmeyen bellerimizi... Başkaları karşısında iki büslüm mi Allah'ım. Senden başkasının karşısında secde etmeyen başlarımızı yerlere sürdürme Allah'ım. Aziz yaşamış. Ezelden beri aziz yaşamış. Ama senin izzetinle aziz yaşamış. Kulum dediğin için Mevlam demiş sana koşmuşlar. Yine de sana koşsunlar. Koştuğun aradıklarını sende bulsunlar. Üç asırlık şahsiyet yoksulluğunu seni bulmakla doldursunlar. Kimlişsizliklerini seni bulmakla doldursunlar. Ucundan, köşesinden, kenarından, köşesinden bu cemaat liyakatini göstermeye başlamıştır. Cenab-ı Hak inayet ve keremini bizimle beraber eylesin. Kadir'le beraber kadri bilinmedik şeylerin, kadrini bilmeye bizi muvaffak eylesin. Ben de kendi adıma ne diyeyim? Günahlarına keffareti sizin içinizde arayan insan olarak ne diyeyim? Sizin dualarınıza el el oradan etaya ve bahaya gelirken ne diyeyim? Diyeyim ki Allah'ım, hükümdarlar kapı kullarına, halayıklarına, ülufeler dağıtırken, liyakatsız ellerde, liyakatsız ellerde kalkarmış. Ve insan olan o padişahlar, hissi hareket eden o padişahlar, beşeri arızalardan kurtulamayan o insanlar, liyakatsız elleri de boş bırakmaz, onlara da lütfederlermiş. Ben şimdi sağımda ve solundaki şu çığlıklara bakıyorum. Bir de günahlarla iki büklüm olmuş, Bükülmüş kendi kaddime bakıyorum, bu eller nerede, ataya ve bahaya nerede? Ama öyle inanıyorum, öyle inanıyorum ki sen aleme verirken mücrim kulunu, senden başkasına secde etmeyen kapının sadık kıtmirini de boş bırakmaz, onu da affedersin. Onun haşin ve sözlerinden dolayı Müslümanların temiz kalplerine nefret vermezsin, İslam'dan kaçırmazsın, Kur'an'dan küstürmezsin. Hazreti Muhammed'den uzaklaştırmazsın. Sen biliyorsun benim kalbimi. Biliyorsun ki 30 senedir bir taraftan vazettim. Bir taraftan da acaba Müslümanları Müslümanlıktan kaçırdım mı diye İki büklüm oldum. Sen bilirsin. Bir sen bilirsin. Bir de benim gözlerimde yaşlanan anlımın altındaki hatırım bilir. Bir de benim seccadem bilir. Elimdeki mecmu'ulatabım bilir. Cevşenin bilir, evredi kutsiyen bilir. Sen bilirsin Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım. Sen, Allah Sen bilirsin diyenleri de affeyle Allah'ım. Kadir hürmetini affeyle Allah'ım. Şu kadre uzaktan bakan, tebessüm edip veya ağlay ağladığını bilemediğimiz Hazreti Muhammed hürmetini Allah'ım. Cebrail, Nikail, İsrafil, Azrail hürmetine Allah'ım. Raşit halifeler hürmetine Allah'ım. Şu büyük hünkâr, şu büyük hünkârlar hürmetine Allah'ım. O hünkârdan da özür dilerim. Senelerce evvel bir çocuk edasıyla mezarının başında durmuş şöyle demiştim. Sonuna kadar koruyamadın şehri ne diye fethettin? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah sultanım sen de affeyle Fethi Fatih'i bilemez Fethi Fatih'i bilemez beyler koruma korumamak senin elinde değildir onu biz koruyamadık zimamı elden biz kaçırdık teslimiyet mukavellesine imzayı biz attık milleti biz teslim ettik affet sultanım affet sultanım Sultanım Allah senin ruhunu da şad etsin, velilere bağrımı açan ruhunu da şad etsin, seni emce etmesin de, sabah ve ecdadınla Hz. Muhammed Mustafa ile haşbır neşte eylesin. Allah'ım, kadını ile erkeği ile hakkı dinlemeye koşmuş, hakikat ateşine şu cemaatir benimle beraber, Yalancılıktan çıkar, riyadan çıkar, gösterişten çıkar, merasimden çıkar, formüle heda etmeden çıkar. Vahtına düştüm kurban olayım, vahtına düştüm kurban olayım, şakadan usandım kurban olayım, merasimden usandım kurban olayım, formüller yerine getirmeden usandım kurban olayım. Bize hakikate ulaştır, çatlasın şu çatlamayası sineler. Çatlatın şu tipler, dökülsün gözyaşları, hiç kralın. Arşa azam ihtiyaza getirelim. Sarsılsın arşa azam, şehitlere sarsıldığı gibi, resulun vefatına sarsıldığı gibi, sadibni Muaz'ın cenadesine sarsıldığı gibi, sarsılsın arşa azam, ihtiyaza gelsin arşa azam. Gelsin günahlarına ağlayan insanların Ahu Efkan'ından dolayı. Derdimiz Deleyha'nın derdinden daha ileri. Hicranımız Yakup'un hicranından daha ileri. ızrabımız Yusuf'un ızrabından daha ileri. Daha ileri. Eyyub'dan daha yaralı. Eyyub'a hayat ırmağının çağının göründüğü. Yakub'a Yusuf'un gömleğinin kokusunun geldiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Fetih Suresinin nazil olduğu şu dönme şu dönemde Allah hakkımızda takdir buyurduğu şeyler ikmal ve ikmam eylesin siz de beni bağışlayın huşunet ve hırçınlığımdan dolayı beni bağışlayın Allah da bağışlasın Mübarek geceleri hakkımızda bayit rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Ben size konuşma, sizin huzurunuzda dua etmeden icap ediyorum. Çünkü o işin eri değilim. Ama çıkınca tatlı ıztıraplarınıza, tatlı hıçkırıklarınıza bir çatlak ses karıştırmak istedim. Ülgüllerin namelerine ödül dağıtırırken karga ve saklağın sesine de bir şey olur diyen. Dileğim budur. Bunu da gizlimi açığımı açığını bilen Allah bilir. Alem nasıl bilirse bilsin. Kapalı mı açığını bilen Allah bilir. Her şeyi bilen Allah'ın içimizdeki ızdırap, ümmeti Muhammed'in zafer ve muvaffakiyetidir. Onu vererek iki asırdan beri devam ede gelen ağlamalarımızı dindirsin. Gözyaşlarımızı sevişlere çevirsin. Bu Necip bu soylu, bu şerefli milleti kendi ruh köküne yakışır, şayette bir hüviyette yeniden yeni sürgünlerle ihya eylesin. Lillahi <Gülüyor> <Gülüyor> Teala'l-Fatiha.